Gerçek değer, Avrupa'nın ünlü sanat merkezi kentlerinden birinde gezen çocuğun biri, bir vitrinde çok hoş bir tablo görür. Tablo bedeli oldukça pahalıdır. Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum günü için almayı düşünür. Ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirmiş olduğu tüm para ile mağazaya gider. Şanslıdır. Tablo hala satılmamıştır. İçeri girer ve tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur. Ve ağabeyimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum. Tüm param da bu kadar der. Ressam bir süre düşündükten sonra resmi paketler ve satar. Çocuk paketini alır. ...ve teşekkür ederek çıkar. Mağazada ressamın arkadaşları da vardır. Ve şaşkın şaşkın sorarlar. Sen ne yaptın? O resmin değeri milyonlar ederdi. Neden bu kadar az bir rakama sattın? Ressam cevap verir. Evet, ben bu resme milyonlarını verecek... ...pek çok insan bulabilirdim. Ancak tüm servetini... Bu resme verecek kaç kişi bulabilirdi? Evet, biz senin cemaziyel evvelini de biliriz. Osmanlı Devleti döneminde sarayın arşivde saklı tutulması gereken resmi evraklar her ay bir çuvala konulur ve üzerine evrakların hangi aya ait olduğu belirtilen tarih yasılırdı. Sarayda görevli hizmet birimlerinden birinin amiri her zaman memurlarına doğruluk ve dürüstlükten dem vururdu. Bir gün kendi mahiyetindeki memurlardan birinin amirine işi düşer ve evine gitmesi gerekir. Memur amirinin evine vardığında kendini arşiv evraklarının içine konduğu çuvaldan dikilmiş ...bir pijama ile karşılar. Memur işini bitirip... ...geri dönerken... ...arkasını dönen amirin sırtında... ...cemaziyel evvel... ...yazmakta olduğunu fark eder. Anlaşılan... ...her zaman doğruluktan... ...ve dürüstlükten dem vuran amir... ...arşiv evraklarının... ...saklandığı çuvallara el koyup... ...kendine... ...pijama takımı tiktirmiş... Ve cemaziyel evvel yazan kısmı da sırtına denk gelmiştir. Ertesi gün yine doğruluk ve dürüstlükten dem vurmaya başlayan amirine karşı bir önceki gün evine giden memurunun söyledikleri amirinin kulaklarında yankılanır. Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz amirim.